بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 Değerli kardeşlerim biliyorsunuz geçtiğimiz sohbetimizde, geçtiğimiz hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden bahsettik. O değerli sahabesi Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte yolculuğa çıkışları yolculukta karşılaştıkları olayla başlarına gelen şeylerden bahsettik. Ve en sonunda Konunun sonunda da Ensar Allah'ın razı olsun onların Coşkulu bir şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ı Ebu Bekir'i Ve diğer Yolculuk esnasında Yoldan kendilerine katılan iman eden insanları Karşılamalarını işlemiştik O konulardan bahsetmiştik Bugün inşallah o anlattığımız olaylardan, kıssalardan neler çıkartacağız? Hangi dersleri almamız gerekiyor? Ondan bahsedeceğiz. Birincisi kardeşlerim maddeyi, birinci ders alacağımız mevzuyu söylemeden önce Suraka İbni Malik'ten bahsetmiştim. Yani, Suraka İbni Malik hatırlarsanız Kureyş aleyhisselatü vesselamın başına ödül koyduğu zaman, ölü veya diri getirilmek üzere bir ödül koyduğunda, insanlara ilan ettiğinde, Suraka ibn Malik bunu hemen duyuyor, tedbirini alıyor, ondan sonra aleyhisselatü vesselamın ve Ebu Bekir'in peşine düşüyor. Ve nihayetinde onlara yetişiyor. Alistratiestra Beddua ediyor. Bedduanın neticesinde Suraka İbni Malik'in atı yere gömülüyor karnına kadar. Allah. Hem de Ebu Bekir'in haber verdiğine göre radıyallahu anh o an diyor. O bulunduğumuz mevkide böyle bir yumuşak bir toprak, kumluk, batacak bir şey yoktur. Sert bir düzeliği Sert bir zemindeydik ama adamın atı yere battı. Ve süreka ebn Malik yere kapatlandı. Evet. Şimdi alacağınız ders bununla bağlantılı. Diyor ki mühendim. Müslümanla bugün dinleriyle dinleriyle olan ilgileri alakaları Surekâ ibni Malik'in cahiliyedeki kendi diniyle alakası, ilgisi kadardır diyor. Ne demek bu şimdi? Surekâ ibni Malik, a.s. ve sınavına yetişmek, onu ölü veya diri ele geçirip, Kureyş'e götürüp ödülü elde etmek istiyor. Bunun için peşlerine düşüyor. Ama hatırlarsanız anlattığım üzere ne yapıyor? Hemen oklarını çekiyor. Ok yani kısmet oklarını, fal oklarını çekiyor. O zaman biliyorsunuz onlar meşhurdur. İnsanlar bir iş yapacakları zaman bir fal oku çeker, ona göre hareket ederler. Bugün yok mu? Bugün de var. Bugün de başka şeylere bakıyor. Bugün de burçlara bakıp ona göre hayatlarını şekillendirmeye, yön vermeye çalışıyor insanlar. Subhanallah. Ve daha nelere bakıyorlar? Nice fanlara bakıyorlar. Bunların hepsi cahiliye işleri. Küfür ve şirk olan şeyler. Süreka İbni Malik cahiliye dini üzere. Şirktiğin üzere o oku çekiyor. Kısmet okunu, fal okunu çekiyor. Birincisinde istemediği bir ok geliyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ulaşamayacak, bir zarar vermeyecek ile ilgili ok çıkıyor. Kendisinin aleyhine. Aldı etmiyor. İkincisinde tekrar çekiyor. Yine aynı. Üçüncüsünde tekrar Ama ama ona da aldırış etmiyor. Kendi dini, cahiliye dininin gereğini yerine getirmiyor. Diyor ki Bugün de Müslümanların bir kısmının hali böyle. Yani Müslümanlar haram olan şeyleri biliyorlar ama onu işliyorlar. Onunla iştikal ediyorlar, irtikap ediyorlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin emirlerini şehvetlerinin istek ve arzularının karşısında Allah'ın emirlerini tazim etmiyor Allah'ın emirlerine saygı göstermiyorlar diyor. Aynen surekane yaptığı Ve neticede de münafıklık yapmış oluyorlar ve dinlerini terk ediyorlar yeri geldiği zaman. Sadece adı İslam'a nispet edilmiş oluyor. Abi Müslüman olmuş oluyor. Subhanallah. Ve şu altırmeyi delil getiriyor. Haç suresinde. Allah sare buyuruyor ki: "Benim deminen nesib men ya'budu Allah'a ala İnsanlardan öyleleri vardır ki, bazı kimseler vardır ki Allah'a bir taraftan ibadet eder. Tek bir cihetten ibadet eder. Fe in hayır. Senin sahabe-i hayır isabet ederse, dinle Nebi. ona bir hayır isabet ederse, bir iyilik isabet ederse, onu elde ederse Fatıma innehi olmamut mutlu, mutmain olur. Senin yani. Veyin isabet fitnetinun galeb ala vecihihi. Eğer bir fitne isabet ederse, başına bir bela gelirse Yüzü üzerine geri döner. Yani dinini terk eder. Allah Allah. Dininden döner diyor. İnsanların çoğu bu şekilde belirli bir cihetten dünyaya dayanarak Allah'a ibadet eder. Dünyalık verirse, dünya'lı olursa, rahatı, huzuru, yaşamı yerinde olursa, zengin olursa Allah'a ibadet eder. Eğer bunun aksi şeyler gelirse, fakirlik, kıtlık, açlık, hastalık, bela, musibet o zaman da dininden döner. İsyal eder. Bununla ilgili o kadar çok deliller var ki Kur'an'da ve hadiste. Ayetin devamını okuyayım. وَيُنْ okay. Eğer ona bir kötülük, yani bir fitne isabet ederse, bir imtihan, bela isabet ederse Yüzü üzere döner. Yani divinden geriye döner. Hasiret dünya ve le ahiret. Dünyadan ahirette de ziyana uğramıştır. Dünyayı da ahirete de kaybetmiştir bu insan. Dünyalık şeyler üzere Allah'a ibadet edenlerin hakları. böyle şikayet edici sızlanıcı bir şekilde yaratılmıştır. İdametsehü şerru cezu'a Eğer ona bir şer dokunursa basar yarın. Eğer bir hayır isabet ederse, bir iyilik elde ederse, bir menfaat, mal elde ederse onu da engeller. Ona da mani olur. Allah Azze ve Celle'ye her halde, her yönden tek bir taraftan değil, her yönden ibadet etmeyi İmtihan esnasında, fitne esnasında sımsıkı durmayı Allah bize nasip etsin. Amin. Ayaklarınızı kaybırmasın. Ya mugalliben gulub, tebbid gulübena alâ din. Ey kalpleri evren çeviren Allah'ım. Kalplerimizi dinin üzerine sebat et. Her an. <gülüyor> Arkadaşlarım, dünyanın, hayatın yaşamığı bir sürü fitneleridir. Bu insanın başına gelince daha çok belli olmuyor. idrak ediyor. Her insanın kendine yönelik bir fitnesi var. Onun için önce aleyhissalatü vesselamın öğrettiği dualara başvurmak, onlara sarılmak gerekiyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Allahümme salli barikten sonra, ettahiyatıdan sonra dört şeyden Allah'a sığınıyoruz değil mi? Allahümme inne audizuke min adabil qabr ve min adabil cehennem ve min fitnetil mahya vel memad ve fitnesi Mesihid Deccal dört şeyden. Kabir azabında, cehennem azabında, hayatın ve ölümün fitnelerinden, imtihanlarından Allah'a Ve ileride çıkacak olan Deccal'ın, şerrinin fitnesinden de Allah'a Fitne gelecek, bela gelecek, musibet gelecek. Ya toplu, Suriye'de vırakta ve başka İslam benzerlerinde olduğu gibi veya hatta bölgesel veya şahıs olarak, olarak fitne gelecektir. Allah Azze ve Celle bunu açıkça ifade ediyor. Kulli neslin da'ikatın mauz her nefis ölümü tadacaktır. Her nefis ölümü tadacaktır. Ve nebzûkum bis şerri vel hayre fitne ve biz sizi Şerle de, hayırla da imtihan edeceğiz. Ve ilahine tutacağız. Dönüşünüz bizledir. İnsanın başına hayırlı olan, güzel olan, sevdiği, hoşnut olduğu şeyler de gelecek, hoşlanmadığı, sevmediği şeyler de gelecek. Burada sebat çok dindik Dimdik ayakta durmak onu. Asıl sabır, asıl sabır, musibetin, belanın, üzüntünün ilk anında. Dini tutmak, isyan etmemek, rıza gösterip boyun eğmek. Allah kâde böyle boyun eğen kullarından edersin kardeşim. Yoksa münafıkların alameti gibi. Allah korusun. Ayet-i kerimede "ve dinine beyne delil la ilahe ilahe onlar diyor münafıklar bir o tarafa kayar bir bu tarafa kayat. Bir onlardan tarafı olur. Yani bir katillerden taraf olur. Bir Müslümanlardan tarafı olur. Arada gider gelir. Bocalar durur. Allah'ın Bu çok rezil. Bu çok adi bir karakter. Gidip <gülüyor> gelme, mütereddit olma, imanla küfür arasında çok. Adi, rezil bir karakterdir. Allah bizi bundan soruyor. Ve bunun neticesi cehennemde en alt tarafıdır. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَفْسَرِ مَنَنَّ Muhakkak ki münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır. İman üzere sebat etmek ve imanın gereğini yerine getirmek gerekmiyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste اِنَّ اللّٰهَ قَصَّنَ بَيْنَكُمْ اَحْلَاقَكُمْ Allah aranızda ahlakınızı taksim etti. Parşa parşa, kısım kısım. Allah'a emanet olun. Kema kassrına beyne tıpkı rızkınızı kiminizin rızkı yani malın mülkü az oluyor, kiminizin ki çok oluyor, kimininki? Orta böyle taksim ettiği gibi taksim etsin. Ahlâzınızla böyle taksim ettin. Ve diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُعُطُ الدُّنْيَا يُحِبُّ مَنْ لَا يُحِبُّ Allah dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir diyor. Bu ne elinde. Malı istediğine, dünyalık şeyleri istediğine veriyor. Sevdiği insanı da veriyor, sevmediğine de Bu bir intihan geliyor. وَمَا يُعْتَ الْا۪يمَانَ اِلَّا illa <gülüyor> men Allah'ın öpü var. Ancak imanı ancak sevdiğine verir diyor. İmanı sadece sevdiğine verir. İman ediyorsak hakiki manada. Allah'ın bize nasip et. Bilelim ki Allah'ın sevdiği kum. Allah bize imanı vermiş, elhamdülillah demek ki biz Allah'ın sevdiği kum. وَاللّٰهُ وَل۪يُّ mu'minin. Allah iman edenlerin, mü'minlerin de dostudur. Bu bir müjde. Ama bu imanın gereğini yerine getirmek gerekir. Demek ki bizi sevmiş, bize imanı vermiş. Bunu oturup düşünmek lazım. Demek ki Allah bizi seviyor. Yukarıdaki, yukarıdaki bizi seviyor. Fakat arş, arşın üzerindeki bizi seviyor. Ya Rabbi bizi sevginden mahrum etme. Bizi daima sevdiğin kulların arasına gir, sahiplerin arasına kap. Aa. Bu konuyla ilgili bir de hadis var. Onu da söyleyelim inşallah. İyad ibn-i Himar radıyallahu anh'tan Rebimiz aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'den rivayetler, kutsu hadis kutsu hadis kutsu hadis lafzı da manası da bazı alimlere göre Allah Azze ve Celle'ye ait olan hadislere diyor. Ancak bunların lafzıyla ibadet edilmez. Yani Kur'an gibi okunduğu zaman sevap elde edilmez. <gülüyor> diyor ki Allah Azze ve Celle, o hadiste muhakkak ki ben kullarımı hanifler olarak hanif, hanif ne demek? Şirkten uzak Şirkten beri demek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'dir. İbrahim Aleyhisselam hanif olmakla sıfat diyor. çok yüce bir sıfat. Ondan sonra da Peygamberimiz Aleyhisselatü onun dinine tabir oldu. Neden? Şirkten uzak dur. Haneb din üzerindeydi. Ben de olarak yarattım. Yani. yani insanların hepsi şirkten uzak idiler. Sonra şeytanlar onlara geldi ve onları dinlerinden çevirdiler, uzaklaştırdılar. Ve benim benim diyor onlara haram kıldığımı o şeytanlar o insanlara haram kıldı. Ve onlara, ben hiçbir delil indirmediğim halde şık koşmalarını emretti şeytanlar, insanlar. Kardeşlerim, her çocuk Aleyhisselatü ve Vesselam'ın haber verdiği üzere kullü mevludin yûledi alel fitra. Her çocuk, her doğan çocuk, ister kafirin, ister Yahudinin, ister mecusun, ister putperestinin, her çocuk Fıtrat üzere doğuyor. Sonra ne oluyor? Sonra haber veriyor istirahat ister. Fa ebela hu, fa yuhvidan ve yunastiran ve yumecizanı. Sonra annesi ve babası onu Yahudi ya, sonra Hristiyan ya Yahudi ya da bazı anne babalar bazıları Hristiyan ya da bazıları mücüsi daha bu hadiste sayılmayan birçok dine ne yapar anne ve baba? O çocukları yönlendirir. Oysa ki çocuk tertemiz bir fıtrat üzere doğmuş. Allah Hazreti ve Celle, çocuklarımızın fıtratını bozdurmasın. İman üzere, onların yetişmesini iman üzere de vefat etmelerini nasip etsin. Bizlere de onlara bak. Onun için çalışmak, kaybet etmek gerekiyor. Anne baba bak hadisi haberi veriyor anne baba ya Yahudi yapıyor ya Hristiyan yapıyor ya mecusu yapıyor ve Yahud da bugün olduğu gibi başka bir dine çeviriyor ve Yahud da sürekanın ahlaki gibi yaptığı gibi dinine kayıtsız kalıyor dine kayıtsız kalmaktan daha kötü bir şey vardır Müslüman ama dinine kaydı diniyle alakası yok diniyle ilgisi yok çocuklarına karşı dini bir yaptırımı yok İlgisi yok. Yönlendirmesi yok. Sevgisi yok. Muhabbeti yok. Ne dersen de. Bu çocuklar göz aydınlığı oluyor. Bu çocuklar dünya ve ahirette göz aydınlığı olmasını istiyor isek çocuklarla ilgilenmek gerekir. Çocuklarla ilgilenmek gerekir. Yarın insan göçüp gittiği zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi verdiği üzere eğer salih var bir evlat bıraktıysa, işte o onun hazinesi kapanmayan bir defter. Allah'ın çocuklarımızı salihlerden yap Ya Rabbena Evet kardeşlerim ikinci bir mes'ele ikinci elde edeceğimiz önemli bir konu anlattığımız geçen sohbetten anlattığımız konulardan az önce de bir pataj verdiği üzere Ali Rıza Efendi'den beddua ediyor. Suraka İbni Malik'in atı yere gömülüyor ve tökezledi. Eee yere kapaklandı. Onun için dua ikinci önemli alacağımız ders. Dua Müslümanın hayatında böyle çok yüce, değerli, hassas silahlardan biri ve <gülüyor> silahıdır ya yani. ve duanın kabul edilebilmesi için bir şart var o da kesin ki kes, yakini bir imanla iman etmek lazım duaya icabetin şartı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk etnasında sürekat diplerine kadar geldiğinde hatta aleyhissalatü ve sellem'in kıraatını okuyuşunu duyuyor o kadar yakın oluyor. Ebu Bekir ne yapıyor? Sürekli arkaya bakıyor. Endişeleniyor, korkuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise yakini, mütemekkin, yani kararlı bir şekilde iman gücüyle Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Allah'ın seferi onun duasını kabul ediyor. Çünkü Allah Azze ve Celle zor anlarda özellikler. Zor, sıkıntılı anlarda. Ardık yani ağzı, ağzına kadar, boğazına kadar gelmiştir de boğazına kadar geldi. Tıkandı bir insan. O anda işte bütün sıkıntılar, çilelerin son hatta girdiği bir sakın. Öyle bir sakın. Zor durumda. Allah Azze ve Celle dua ettiği zaman Allah'ın Teala onu mahrum bırakmıyor Duasına icabet ediyor. Müşrikler bile böyle biliyor musun? Kur'an'da anlatıyor. Onlar denize çıkıyorlar. Dalgalar üstüne dalga geliyor. Boğulmak üzereler. Dini Allah'a halis kılarak yani tevhid ehli gibi diyelim. Dini sadece Allah'a halis kılarak dua ediyor. Allah onları karaya çıkartıyor. Ondan sonra ne yapıyorlar? Gerisin geriye, ökçülerin üzeri gerisin geriye dönüyorlar. Yani dinlerini terk ediyorlar. Allahü zor anda dua edip, sıkıntılı anda dua edip, rahatlık anında da gerçekli göstermemek aynı samimiyeti yakalamaya çalışmakla yakalamaz insan. İnsanın bir hali vardır, zor durumu vardır, sıkıntılı hali var. O an her zaman gelmez, çok nadirdir o. O an geldiğinde aç elini Allah'a samimi, ihlaslı bir şekilde dua et. Özellikle de duanın makbul olduğu zamanlara denk getirirse allah Teala kabul edecek. Bunu hepimiz hayatımızda müşahede etmiştir. Şahit olmuşuz. Hepimizin bir derdi olmuştur ve dua etmiştir. Yani cani gönülden, kalpten bir dua etmiştir. allah Teala kabul eder. Öyle mi değil? Çoktur bunun. Çünkü Rabbul Alemin dua edenin duasına icabet edeceğini söyledi. Ve dua ibadetlerin en üstü. O yüzden anneselam el dua huvel ibade. Dua ibadetin ta kendisi dedi. Allah Teala Neml suresinde E men yucibul muhtar ida'ahu ve yekşufu's suve ve yec'alekum Zor durumda kalan kimseye dua ettiği zaman icabet eden, yani duasına karşılık veren, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı hayırlı? O ortaklar mı hayırlı? ayet Kerime yukarısında geldiği üzere yoksa bu zor durumda kalan kimseye icabet eden kötülükleri gideren ve yeryüzünün halifesi kıran sizleri yeryüzünün halifeleri yapan hayır? e ilahumma Allah Allah'la birlikte başka bir ilah mı var e ilahumma Allah Allah'la birlikte başka bir ilah mı var ne kadar az düşünüyorsunuz subhanallah Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh sürekat Ebu Malik yakınlaştığı zaman az önce de söylediğim gibi sıkıntılanınca, endişelenince Resulullah aleyhissalâhu ne diyorlar? La tahsan inna allahu ma'ana üzülme Allah bizimle bir haberdir. Nihayetinde adamın Atı yere çakılıyor. Kadına kadar gömülüyor. Kendisi yere kapaklanıyor ve süraka anlıyor. Diyor ki anladım ki diyor bu sizin işiniz. Allah'a dua edin beni bu durumdan kurtarsın. Süraka bu sefer yardım istiyor. Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Adam. Allah'a dua edin ben kurtulayım diyor ve yani sizin arkanızdan herkese engelleyeceğim Herkese gelen herkesi göndereceğim Mahiyetinde Yani arkanızı kapatacağım Kimsenin araştırmasına izin vermeyeceğim Bana dua edin Ve daha da Ziyadeli bir hadiste geldiği üzere Müslüm'de Şu benim o çantandır Ondan istediğini al Bir tane diyor devam var Ondan sonra hizmetçim var. Onlar şöyle, şöyle, şurada, şuradadır. Yani şu yerde gideceksin. Ona uğrayacaksın. Onun yanına varacaksın. O dereyi de al. Hizmetçimi de al diyor. Aleyhissalatu ve Sürekâ ibni ma. İhtiyacını al onlardan. Aleyhissalatu vesselam benim onlara bir ihtiyacım yok. Adam işin başında aleyhissalatu vesselamın ve Sahabesi Abu Bakr'in düşmanıken sonra onların hizmetçisi konumuna geçiyor. Bu neydi oluyor? Hz. Musa'nın dua etti. Demek ki dua çok önemli. Yedi yerince yapılan dua çok önemli. Hz. Musa'nın yakini kesin bir imanla dua etti ve Allahü Teala duasını icabet etti. O yüzden diyor Bakara Suresi'nde. Ve iza sæleke qarib Kullarım sana benim hakkında sorarlarsa de ki ben onlara yakın. Ucibe da'meted da'i iza da'an Dua edecek bir kimse dua ettiği zaman ben ona icabet ederim. Hiç kimseyi araya katmak mı? Duada hiçbir kimseyi araya, aracı yapmak, vesile edilmek yok. Allah bunu istemiyor bizden. Sadece kendisine. Onun için aleyhissalatü vesselam düşmanı gördüğünde, sıkıntılı anlarda, zor anlarda dualar ediyor kardeşler. Diyor ki mesela duaların birinde Allahümme insan.